Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Keyiflere gelesiniz sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar'dan en günaydın. 8.28 oldu saatimiz bu güzel pırıl pırıl salı sabahında ama hiç belli olmaz. yani Dün de güzeldi, dün de pırıltılıydı, dün de sıcaktı ama birden bastırdı. Birden bastırdı ne olacağı hiç belli olmuyor. Bugün güzel diyorlar 17-18 derecelik hava sıcaklıklarından bahsediyorlar. esnafa buradan... <gülüyor> Müjde Kimler diyor? Meteorolojide diyor. bir tanıdıklar var. <gülüyor> Onları sohbetlerine mi katılıyorsun? Adem Başkan var orada ona biz <gülüyor> ulaştık. Meteoroloji sohbetleri. Yani normalde sana bana bir derece iki derece az söylüyorlar. Yağmur ihtimali yüzde doksansa yüzde kırk diyor. diyor. Yeri yeri yeri. Yer. Ama içeride adamın varsa tam rakam alıyorsun. Çok iyi. Saatine ya. kadar yani. Mesela önceden şey yapabiliyor musun? Ben şu seviyelerde bir şey duymak istiyorum falan diye şey yapabiliyor musun? İstekler. Mi? İstek yapabiliyor musun? Yani istekleri var. Meteoroloji istekleri. Ama senin ya. benim yaptırabileceğimiz şeyler değil. Çok o biraz işler çetrefilli. Adamın olacak. olacak. Her yerde olduğu gibi meteorolojide de adamı olacak. Varsa adamı olan istediğini istediği zaman yağdırıyor. İstediği zaman dona çektiriyor. İstediği İki. zaman istediği zaman şakır kıra. şakır kra, sulu sepetken falan bunlar oluyor hep. Yani. yani şimdi hani ben hiç isim vermeyeyim hemen biraz bahsedip kapatacağım da. Evet. Ona 2-3 tamam. hafta önce bir cuma günü vardı. Pırıl pırıl hava 26 evet, derece. Evet hatırlıyorum. Fırtına, Çok iyi biliyorum, hatırlıyorum. Çok güzel Evet. Nasıl oluyor? Ondan bir şey? sonra nasıl karadım? oldu abi? Vallahi ben söylemeyeyim nasıl olduğunu. Artık anlayın o gün kim ne kadar paralar yedirdi, nasıl paralar döndü. Ben ee yani sen de itiramda bulunuyorsun şimdi ben e tam değil herkes gördü canım o gün. Tamam. Havaya sıcak başladı akşam Tabii ama yağmıyor. yani sonuçta bunlar tanıdık vasıtasıyla olan şeyler sadece. Tanıdık. tanıdık paranın üstündeki resimler tanıdık. Cepimizde astık <gülüyor> tanıyoruz. Da yani. Şu ya, sen seri. <gülüyor> <gülüyor> evet, saçını tarama şekli değişince karakteri değişen adam olarak bu sabah. Kimliğinizle. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben de 9.30'da uyanan ve hala o şişkinliğini atamamamış adam kimliğimle buradayım kusura bakmayın Çok güzel bir hareket biz pazar ne günü Ne kadar güzel ya ikinizin de güzel güzel kimlikleri var ben Paz... Hiç hiçbir şey yok yani Ya akil adam listesi işte Aranmadım abi Akil adam listesi olarak düşseniz zaten artık akil Hayır aranmadan 49 kişi aranmış akil adam sensin diye Hadi ya. Geçen hafta. Ama dün hafta. çok güzel bir insan Ve... şakası yapmışlar gazeteciler arasında. Ne diye? <gülüyor> Birbirine harip, akil adam <gülüyor> Havaya giren gazeteciler varmış. Twitter'da okudum. Çok bir ya. Bu yılın en güzel şakası. Valla 49 akil insan telefonu aranarak e, haberdar edildiği açıklanmış. Çarşaf liste mi Oktay bu? Çarşaf liste. Çarşaf liste açıklanmış. Bu hafta belli olacak demiş. Ben de gerçi bir bir numara aramıştı buydu açma tanık değil ben ya. onu şeydi açmıştım yani işte. hay Allah ya yedek listeye geçti yani bu erkin başına gelen gibi akil adam listesine de yedek listeden giren adamlar bugün <gülüyor> alacak başına yürüyüp gidecekler ya <gülüyor> Anadolu listesine <gülüyor> akil adamlar listesine yedekten giren Vallahi adam abi. ne oluyor öyle açmayınca acaba ya Aa, bir daha ararlar mı? Hemen bir sonraki akil insana dönerler. Neymiş o kadar, o kadar uzun mu akil <gülüyor> adam listesi? Yok canım. Çok ben uzun olduğuma değil. göre yani uzun <gülüyor> baya bir uzunca liste de e, 49 kişi aranmış. İsimler yani o, yok mu ya o isimlerden? Isim, i̇şte bu hafta açıklanacak. Bu hafta açıklanacak. Bu, bu hafta yani. Bu önce hafta demiş. Önce ha. ÖSYM YGS'yi açıklasın, ondan evet. sonra biz açıklayacağız demiş. Çünkü biliyorsunuz. Geçen 8 günde YGS açıklandı. Bu bir rekor. Keşke ben dün gözeteler gazetede değil de radyoda falan dinliyordum. 7 çarpı 7 gibi bir şey var. O ne ya? 7 ayrı komisyon olacak. 7 akil insan dolu olacak ha, falan filan. 7 bölge. Değil. 7 bölge 7 kişi falan. Evet. Onlar bölgeleri mi hazırlayacaklar? Ne, ne yapıyorlar? Tam ne yapacakları da belli değil de. böyle bir. Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde çalışma yürütecek. Çalışmalar yürütecekler. Evet. Yani e, keşke 7 749 yerine 50 kişi arandı diye haber çıksaydı da bir kişi şimdi şey olsaydı. Beni sonuna doğru sizi kaçta aradılar? Öğlenmezler <gülüyor> falan diye. Bir kişi şöyle bir tutuşmuş olsaydı ne güzel olurdu. Şey tutup, bu akil adamlar maaş falan alacaklar mı? Onu konuşuyorlar mı? Akil adamlar. Şimdi adam... bir süreçte tabii ki çok büyük katkılarımız olmasını istiyoruz da. Yani e, nasıl böyle mesela. <gülüyor> herkes hani zaten kendi bölgesi. Mesela böyle e, Karadeniz bölgesi. Ben İstanbul'da yaşıyorum. bir Hacra tip. Yani şey, bunlar konuşulacak mı acaba? Bir de mesela şey olacak mı? Akil adam. Mesela arandı komisyon kuruldu 7 bölgede konuşuldu falan Sonra en sonunda bu adam akil değilmiş sonucu çıkabilir mi yani Dingil çıkma ihtimaline karşı Akilliği geri alınıyor bu adamın diye öyle bir şey var mı? Tabii önce yeminleri var zaten akil adam yemini var Öyle bir şey varsa o zaman Ege seni sorduğun soru da otomatik olarak cevap verildi Öyle diyen adamın listelerden çıkartılması Bence en akıllısı o Hayır, zaten Akıllı var. değil akil yani, semci, lütfen. Akli'den gelir zaten egeci. akli zaman içinde ne olur? Akil. Bence akil adamın ilk soracağı soru. Nasıl bir şeydir? Yani bu bütçesi var mı? Bütçeli mi? Yapıyoruz? Bütçemiz ne kadar? Ve ne kadarlık bir süreç? Ne Tabii onun hemen şey, Ne yapacaksın zaten. Neyini çıkartılır Oktay ilk başta? Neyi çıkartılır? Bugüne ne? kadar girdiği sınav sonuçları. Ha, hayır böyle bütçesi önceden plana. Takdir teşekkür aldım. Fizibilitesi Fizibilite doğru fezibilitesi, cevap. Fezibilitesi. Evet fizibilitesi. Fizim evet. çıkarılır çıkarılır. Ben, benim fikrim valla e, bu bir mayaş bağlanması yönünde. Bence sembolik de olsa. E, sembolik de olsa güzel bir mayaşı olması lazım. Sigorta da yapılmalı. Bir kere akir adam olanı mesela direkt kırmızı pasaport. Milletvekili gibi. Ya Milletvekillerine hayır. öyle bir şey var biliyor musunuz? Ne? Kırmızı pasaport. E, tabi e, tabi kırmızı pasaport. Üst düzey devlet Hayır sunsa. şimdi yeni tasarı bu. Ne Her zaman mı? kırmızı pasaport? Bir tazı. kere bir dönem olması yeterli. Onun dışında e, şey trafik cezası kesilmemesi. Hiç. Hiç mi? Ömür boyu mu? Hiç. hiç. Yani trafik vallahi cezası geçen... mesela hata yaptığı zaman yoksa durup dururken hiçbirimize tabii ki trafik cezası kesilmiyor da mesela öyle bir hata yaptığı zaman milletvekilli ise mesela trafik cezası yemeyecek. Milletvekilli ise her şey geliyorlar. Çok hiç. çalışıyorlar. Bir yerlere giderken mesela hızlı gidiyorlar. Ohtar, ağzımın falan. suyunu akıtıyorsun valla ben hemen. Milletvekili olmak için mi? Ya geçen gün zaten ben böyle bir trafik yedim. Aa. Tabii. Neredeydin? Neden yedin? Hızlan, Bilmiyorum. sürat mı? Hayır canım bir sürat Murat beni bana göre şeyler değil. Hatalı diyorsun. Park mı? Hatalı Park'ta değil. Hatalı Park'ta değil. Ne? Ee, Seyir esnasında, esnasında... Telefonla konuşmak. Telefonla konuşmaktan ötürü. Ama Bravo Seyir esnası da çok da seyir değil böyle hani fışır fışır değil böyle Bıdır bıdır Bıdır bıdır akan bir trafikte Siz bıdır... memurla fışır bıdır tartışması yaptınız mı? Fışır mı Fışır değil ki bıdır Yani yok memur bey beni şöyle yaptı neden çağırdığımı biliyorsunuz değil mi dedi Elbette efendim dedi. Yok bilmiyorum Düşünüm. Neden ki deseydin hmm. Çünkü neden deseydin Bunu dedim bir ikaz olarak alıyordu <gülüyor> O da bugünün nişanesi olarak bana takdim etti <gülüyor> Ne kadar seviyeli bir ilişkiniz olmuş. Vallahi ya. bayağı sıkı. ve Şey dedi. Çok güzel. Ben size Bluetooth veya kulaklık tipi bir şeyler öneriyorum. Güzel. Bakın iniyet kemeriniz takılı. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Zaten onu takması ödüyor Ne güzel. Ya olur mu ya? Onun da susturucusu var. Onu susturuyor. Hayır biliyorum öyle. Sadece toka satılıyor. Ya sadece toka değil. Ya benim tokası. birkaç kere arabayı verdiğim bir genç arkadaşımız var. Hemen sorunu çözmüş zaten. Ne yapıyor? Öteki koltuğun kelimini buna mı takıyor? Ha, onu takıyor zaten. Yo, arkadan kendim, dolar. Arkadan takıyor. Var. Önden takmıyor da arkadan takıyor. Bunlar Sırtından tabii ki, geçiriyor yani. Bunlar hep kötü örnekler. Hep kötü örnekler. Hep o hep işte öyle. orada mesela şey diyebilirdim. Yani bugünün nişanesini almayabilirdim. Ama olsun bak çok mutluyum ben yine de. Yani arabada da telefonla konuşmak çok büyük. Yani kusura bakma Fahir'de çok Oktay büyük. Foktay Bey yani birkaç yıl öncesine kadar sizde Ben de oldu. yedim canım ben yapmadım ben süperim demiyorum ki. Ha, çok ben de ama çok büyük ayıp yani. Ayıp ayıp. Hakikaten yani bir Ama, diğer, ama çaldı ben aramadım. Sollama, sinyal vermeme falan filan Oktay, bunlardan daha büyük suç Oktay, gibi geliyor ben, ben bana. ben aramadım ki ben aramadım ki ben arandım ki. Yani o bilmiyorum evet, hafifletici suç mudur Hafifetici da. Hafifletici memura da söyledi. Keşf. Onu söylemeyi unuttun <gülüyor> tabii sonra. Bakın sen. gelen aramalara bakın. Bilmem bir, bir dakika. Memur be nasıl? Benim aklıma ne geldi bu sabah? Ne? Düşünceleri de alma fırsatı buldu. Bu tabii da. ki Trafik hepimiz diyor. gibi evet. Tam da bu trafikle ilgili olunca bu düşüncemi açmayı düşündüm kabul buyurunuz. E, böyle şey Buyurun sahneler oluyor ya bazen. Karakola bir adam Düşün. gidiyor. Ha. Teslim oluyor. Evet oturuyor ne oldu falan böyle hani gözler bir deli bakıyor ben yedik kişiyi vurdum falan diye kendi kendine teslim oluyor ya evet biz mesela trafik suçu kırmızıda geçtim diye teslim olabileceğimiz bir yer var mı ha, fotoğrafta tespit ettirmen lazım kendini Trafik suçu için teslim şey edilmez, yer edilmez yere bir buçuk saat park ettim falan diye şey yapabiliyor musun? Şeyde mi? bir yer vardı Oktay. Şeyde deyip duruyorum Değil da. Nerede bizim... Kolejden düz gidince. Tamam. Sola dönünce. İtfaiye vardı. O arada trafik bir şey Hacettepe var orada. Hacetepe hastanesinin ha, Evet çekeşin. işte orada zaten bütün Ankara'nın bütün trafik polis arabaları orada duruyor. Tamam işte oraya gidebiliriz. Sen bir de ne evet, var mı? Bir itirafın varsa şu anda burada da edebilirsin. Yani orada böyle mesela şey kırmızıda geçtim diye. Veya işte kadar yoktu. Normalde kontrol oldu. Baktım kontrol yok. 90'la geçtim. 70'lik yerde falan diye. Teslim olabiliyor muyuz? Olursun tabii ya. Olursun. Karakola mı gideceksin ama? Nereye gideceğim işte? Trafik polisine gideceksin abi. Yani evet. ben karakola gideceğim. Bu kadar dramatik bir an yaşayacağım. Oradaki memurlar Kardeşler yanlış yere geldin biz bakmıyoruz ona falan demesinler. Ya orada en güzel trafiği aksat mı başka bir şeye yol açmayacak bir yerdeki trafik polisine gideceksin. Hı -hı. Böyle böyle diyeceğim. Biraz konuşabilir mi izleyeceksin? Mesela Kuğulu Kavşağı'ndaki her zaman polis var Kuğulu Kavşağı'nda. Tamam. Oraya git. Hatta bak mesela arabayı, arabayı yukarı bir yere park et öyle yürüyerek in. O merdivenler var Abi ya aradan. O biden. memur da demez mi? Kardeşim senin araban bile yok demez mi? Hemen cebinden ruhsatı çıkarırsın. Ruhsatı ruhsat. Ya, ruhsat. Çünkü böyle bir şey olunca ruhsat, ruhsat, değil, ruhsat, ruhsat, ruhsat diyecek. Hemen çıkarırsın ondan sonra cep telefonundan da fotoğrafları gösterirsin. kırmızıda kendimi kırmızı çek Fotoğrafı çekerken? Fotoğrafı yaparak yaparak ne bileyim çekeceğim. zor bir şey. O yüzden başkasına yakalat kendini. Hayır, kendini diyor kendi ki adam... kendine uğraşma. Ben olup, yakalanmayacağım oraya... ki. Ben teslim oluyorum. Bunun bütün esprisi burada. Diyorum dediğim yere sen bir git bir konuş. Evet. Memur Bey böyle böyle ben ha. Oraya git. Günah çıkar Abi orada gibi. ilgilenmezler Fahir ya. Yanlış yere yönlendiriyorsun. Kardeşim cool, bir daha yapma cool, derler. Yorlarlar bana. Kulu cool cool kavşandaki polise git. Oktaya oh kalsa bütün her şey kulu cool kavşağında çözülecek gibi duruyor. Sen, <gülüyor> sen orada gibi. Çünkü oradaki polis sinirli. O taksicilerden <gülüyor> Neyse, falan. Sinirli, e, daha da sinirli. Diyor. Manyak mısın demez mi bana? E, bilmiyorum belki de şey yani. Senin gibi bir vatandaşla karşılaştığı Belki de manyaktır ya gerçekten o da ortaya çıkabilir. Yani senin gibi bir vatandaşla karşılaştı, için belki adam seni omzunda geçirecek karşıya. Önce cezayı kesecek. Gerek yok demez miyim ben adamı yani? Beyefendi. Der, dersin. <gülüyor> Memur bey gerçekten gerek yok ben yürürüm. Dersin de saçma sapan bir şey başlatan sensin. O yüzden adamın suçu yok ki omzunda. Aa, çünkü ben bir yazı okudum. Ha. Kişinin polisi kendi vicdanıdır diye. Yani Aa, o söz doğru. beni çok etkiledi o Adamın yüzden Branda da mı? Branda'da okunu hmm. Branda'lı Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili dinleyiciler hemen hatırlatmamız Gereken bir şey var Prenses olmak için Prense'ye ihtiyacım yok Ben kralın kızıyım diyorum buyurun efendim Tebrik ediyoruz Ve ee, şöyle bir bakıyoruz Bugün maç var Evet doğru. Real Madrid Galatasaray maçı. Bugün mü yarın mı? Bugün değil mi ya? Bu yarın ya. Ha yarın yarın doğru. Yarın Oktay çünkü neden? Ben o nöbetleri hesapladım ona göre benim. Oktaya denk geliyor dedim. 5 <gülüyor> kıtada 67 kanal naklen yayınlayacak. 300 milyon kişi seyredecekmiş. işin şimdi, şimdi acı tarafı da e, söyleyelim Galatasaray'ın İşi zor ama şundan da zor. Şimdi yani Real işleri, Madrid, Real Madrid e tarafında tutulan bir, bir takım ya. Evet. E? Yani şimdi Türkiye Galatasaray'ı tutacak. Tamam. Ama dünyada Real Madrid hastası çok insan var ya. Yani siz de tutuyorsunuz başkasıyla oynarken. Herkes Real Madrid tutuyor. Hani öyle bir ee, şey olacak. Bütün dünyaya karşı aslında 7 düvele karşı bir maç. Aa, diyor ki yani diyor dünyada. Herkes Galatasarayın karşısında mı diyorsun yani? Yani e, Real Madrid. Her daha zaman olduğu çok gibi. Sevilen bir takım. Hmm. Öyle bir şeyimiz var. Daha e, heyecanlı mı? Yani bunu galibiyetle bitirmemiz, bütün dünyanın şıkelenmesini sağlıyoruz. Şartos. Bunu galibiyetle bitirmek şartoş çünkü zaten galibiyet oranları verilmiş. Bir tanesi Real Madrid'in 1.10 on. Hı -hı. Yani bir diyelim. Hı -hı. Ee, yani Real kazanacak diyorsanız, siz diyelim ki 100 lira koydunuz, 110 lira alacaksınız efendim. Galatasaray'a. <gülüyor> Galatasaray Bak diyorsunuz ki Galatasaray kazanacak. Efendim 100 lira koydunuz. Kaç lira? 900 lira. Yuh. Yuh. 1'e 9 mu? 1'e 9. 1'e <gülüyor> O onu oynarım daha mantıklı. Bak oradan düşün yani. Çok daha mantıklı. Bak ben bu bahisin böyle olduğunu bilmiyordum. Fatih Terim sinirlenmiyor mu ya bu oranlara? Fatih Terim sinirlenmiyor <gülüyor> Falan diye sinirlenmesi lazım çünkü Fatih Terim'in. Göreceğiz bakacağız zaten bir maç sırasında. En, en meraklı beklenen şey Fatih Terim'in mimikleri. Mimiklerden anlaşılır kimi oynadık. <gülüyor> Just <gülüyor> rahat, <gülüyor> <gülüyor> rahat seyredeceğiz Rahat rahat seyredeceğim ben. Rahat rahatsız. rahat arabayla gideceğiz demiş. 2 Mayıs'ta Justin Bieber geliyor. Evet heyecanlıyız bizde. Ee, ondan sonra Vız e, Vız gelir, tırıs gider. Oktay, öyle söyleyeyim sana. Berlin'de konserini vermiş, hiç öyle kusmadan falan tamamlamış konserini yapmış. Böyle güzel beyazlar içinde çıkmış. 19 yaşında güzel böyle pırıl pırıl bir genç 17.000 kişiyi toplamış Göştürmüş. 19 yaşında bir genç 17.000 kişiyi topluyor Hesabını sana bırakıyorum 17.000 kişiyi göçtürdüysa buradan da hesap edebiliriz ki Nereden baksan onun da orada 8500 hayranı var Şey en olur az. değil mi ya? Çünkü herkes annesiyle babasıyla geliyor Öyle mi geliyor? E tabii tabii, yani Tek başına sen 6 yaşında çocuğu nasıl göndereceksin konser'ı? 6 mı? Yani genç hayranları biraz yoğunlukta ya... altı 7 İlla bir ebeveyniyle geliyordur yani. Şey... Türkiye'de kaç kişi gelir ya konsere? Full. Sizce? Full. Full artı full Full artı full, full, yani. full, artı full <gülüyor> gelir yani. Justin Bieber çünkü ilk kez geliyor ülkemize... Tabii onun da bir şey var. Hiç sevmeyen de misafir olarak. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Acaba bir şey reklamında oynayacak mı ki? İnşaat Toki. Kesinlikle. Bence Toki'de oynuyorsun. Justin Bieber'ın ağzından. Duyarız herhalde. Hayır ya. Yani onlarca yüzlerce şey var biliyorsunuz yani. İnşaat şeyi var yani. Hep aynı şey geliyor. İlla oynatmak zorundayız diye bir kanun Bana hiç demokratik gelmiyor ama yani itirazları yükselmedi. Ya bizde de o meşhur olduğu için o şey ee, inşaat sektörü. Arama motoru Google'ın ee, bugün şöyle bir bakıyorum da kelebekler var. Şeyinde, Doodle'ında. Ne ne bu ya? 2 Nisan neyin kelebeği? Ne bileyim bir bakayım bakayım. Kelebekler uçuşuyor Şey Şeyle ilgili yani. haber yok değil mi? Ben dün yani çok tatsız bir şaka olmasını umarak geçirdim günümü Özkan Uğur'un hastalığı. Değilmiş dengilim. ya. Yani iğrenç bir, bir Nisan şakası diye yok. bir İşimde umut vardı ama yani maalesef şimdiinden geçmiş olsun diyoruz ve en kısa zamanda yenmesini o zaten açıklamaları var. Birinci safhada hemen çok erken teşhis edildiği için bunlar da yapılıyor. Hemen tedavi, herhalde. evet tedaviye Yaz konserleri iptal olmuş. o yüzden. Ama boşya önümüzdeki yaz dinlersin ne olacak? Buyurun efendim başka Şimdi şeyden Ferhat Göçer'den açıklamalar var. Ferhat ee, Göçer o şaka mıymış? O mu şakaymış? Yok. E... Ferhat Göçer'in reklamı kaldırıldı değiştirilecek tekrar söyleyecek falan filan hayır. diye dün haberler çıktı. Hayır, hayır onlar değiştiriliyor daha dün seyrettim zaten. Herhangi bir değişiklik yoktu öyle söyleyeyim. Hatta yoktu. Ee, Ferhat Göçer'in geçen Bir gün... sıkıntım yok diye açıklıyor. Bari ondan bir teselli bulalım yani. Bir sıkıntısı yani, var mı? Bir sıkıntısı yok. Annesi aramış bir tek Ferhat Göçeli. Oğlum Yavrum sana o... kaç kere söyledim. Tenor değilsin mi demiş? Yavrum bir sıkıntın mı var? Ne demiş? demiş? Annem aradı demiş. Ferhat Göçer'in ağzından okuyorum ben. Hı hı. Ferhat Göçer'in ağzından okuyorum. Hı hı. Şimdi onun gibi okumam gerekmiyor değil mi? Hayır, hayır tamam. saçma. Tamam, annem aradı. Hiç değişmez bu dünyanın gidişi. Sakın kızma yavrum demiş. Havlamazsa, e, havlamazsa inmez karnının şişi. Havlayan köpeğe taş atma oğul sözünden oluşan bir şiir paylaşıyor. Annesi şiirle mi? Annesi, Annesi bir şarkı söyleseydi. Yani Ayze'yi biraz kullanadan uzaklaştır. Ben de senin anlayacağın dilden bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle kime demiş ben anlamadım ya. O, oğlum demiş. Oğlum demiş. sana söylüyorum demiş. Yani işte demiş. ile ne şişiniyor onu ben anlamadım da öyle bir şey var mıydı? Onu yani da Yani şarkıyla değil havlayarak mı in, şişlerini aldı demiş. Ne anlamadım. Ha şey mi demiş? Yavruluyorlar mı demiş. Ya, senin evet. yüzün çöpür değil bunun. Senin... Ablamazsa inmez <gülüyor> kan de demiş. Şişi. <gülüyor> Çopur muyum anne benim? Hayır yavrum dedim. Senin sesin de çok güzel. Çok yakışık mısın anne? muyum ben de. <gülüyor> Oynama demiş suratında. Ben sana kaç kere dedim demiş. patlatma. Oynama, oynama dedim, dedim dedim demiş. Bak ne oldu şimdi demiş. Kimse de Ferhat Köşer'e hakaret etmedi. Niye böyle hakaretle cevap veriyor şeye, eleştirilere? Ya, ya e etmiş olabilir. Ya. Yani her sesini beğenmeyene köpek mi diyor şimdi? o reklamda niye bu adam bu kadar şimdi bağırıyor yani. diye. Herkes biz... köpek mi? Biz bir... hepimiz köpek miyiz? Yani, yani hayır şimdi şöyle bir şey bir de annesiniz şeyinden bir kimse de gıkını çıkaramıyor. Ha, tabii, annesine anne, saygı anne duyduğumuzdan ödediyiz, cevap vermeyecek. Ya, ya insan annesi böyle bir şey söylese bile söyler mi ya? Ben annesinin böyle bir şey söylediğine de inanmıyorum. Ben de ona inanmıyorum da onu demek Siz... geç gelmedi içimden. Abi, yani velev evki dedi. Ne diyor? Siz... Benim ne annem aradı. <gülüyor> annem hepinizi <gülüyor> <en güzel> azarladı. <gülüyor> Bütün Türkiye'yi annesine şikayet etmiş. <gülüyor> Anneme ne oldu yavrum gene bir çöpür dediler sana Hayır valla bu temizce değil mi? İnsan böyle. bunu söyler mi ya? Annesinin Neyse diye. olur böyle Vallahi şey. Valla sürece baltı alıyor yani. Öyle Resmen öyle oldu. Resmen sürece baltı Ben de şikayet edeceğim anneme ya. Valla gideceğim şikayet <gülüyor> edeceğim ya. <gülüyor> Benim annemde bir sürü laf var yani. O da diyecek ki, ben dakika dur kaç kapımı çalarlar kapını oğul diyecek. Kapanı derken kapanı anlamında kullandım. Yani çocuğuyla oğul diye konuşan anne kaldı mı ya? Şeyler dışında Kalmadı. dizi dışında. Valla ben en çok şeyden hoşlanım. Onunla da öyle konuşan da yok. Yani evlat diye konuşan bir evlat bir oğul. Benim arkadaşımın babası evlat diyordu. Benim de arkadaşımın çok babası havalıydı. evlat diyordu. Hakikaten, hakikaten çok havalı çok. bir ifade ya kendi çocuğumuzun evlatte deniyor evet, evet. başlıyoruz evet. diyeceksin evet galiba baş... aynı, aynı Osmanlı amcımın senin dediğin hayır <gülüyor> çünkü yani aynı ifadeleri kullandım bana şey... da askerdi bir tane abay demişti ne evet, demişti evlat diye çağırıyordu beni ha iyiymiş vallahi ne güzel şey ne komutanların var baba şefkatini baba oğlum der var. çünkü yani Gülüyorsun vallahi komutanlar. baba şefkatini orada tattım diyeyim yani. evlat iyiymiş yani Neyse YGS'de... Ondan bak... sen Feridun tabii Nasılıyla geldin? İyi geldin yani. İyi geldim tabii. Yoksa Kimin çok... çantasında Feridun Düzağaç çıkmış ya? Birinin çantasında Feridun Düzağaç çıkmış. <gülüyor> Nesi? Yok. 400 bin Feridun Düzağaç albümüyle yakalamış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> CD'si. Birini hafta sonu okudum da bak unuttum ya. Benim bildiğim tek kişi var bana soracaksan. Fahir Önç'te mi? Fahir <gülüyor> Onu ben bulayım da. Dünyanın bütün i̇şte adamları. kaset. Kasede olsa yine yine alırım. Bugün yine kasetini bulsam yine e, alırım yani. Ee, Zaten Feridun Düzağaçı'nın albümünü çıkarırken şey demiş. Ne? Plak da yapalım bu sefer. Bir tane de kaseti rica ediyorum bir arkadaşa yollayacağım demiş sağolsun. Valla beni düşünen böyle bir şey varsa. Çok güzeldi canım albümü. Şimdi bak yine tekrar şey yapıyorum da. Yeni albümünü dinledin mi Fahir? Yeni şarkıları abi. çıktı Kaset şimdi. olarak çıkmadığı için dinleyemiyoruz o <gülüyor> Maalesef. Bu arada Biricik Suden e, Mazhar son işi dün gece e, Twitter'dan Özkan ile ilgili çıkan haberler doğru değildir demiş. Bağışıklık sistemin problemi olduğundan 3 ay işlerine ara vermiştir diye açıklama yapmış. Hadi bakalım inşallah doğrudur dedikleri. Teşekkür ederim Levent Öyle... Bey. Sağolun. Levent Bey de bize aktarmış bunu. Ha Twitter'dan mı geldi? Hmm, abi? Twitter'dan şimdi geldi yalanları e, diye. Süper. Niye biricik Sudan yapıyor açıklamayı? Onu... E, en popüler o herhalde en aktif Twitter'da takılan o. Dün efendim. Doğru, olmaz, Neler var? Hemen bakın Almanya gideyim. Dün Alman e, Angela Merkel'in gazetelerde gördünüz mü fotoğraflarını? Hayır görmedik. Mayolu fotoğrafları vardı. Birlikte çektirdiği ee, fotoğraflar. Birlikte çektirdiği fotoğraflar, mayolu fotoğrafları <gülüyor> böyle stres tabi Rum kesiminde şeyler falanlar filanlar oldu gergin ortamlar yaşında gene bir yüzmüş. Kadıncağızın e, ta genç kızlık döneminden 1973 senesinde İtalya'da bir plajda affedersiniz 3 arkadaşıyla beraber 2 kişi pardon toplamda 3 kişi olmak üzere tamamen çıplak bir şekilde dolaştığı e, fotoğrafları yayınlandı dün gazetelerde herkes bir şey oldu bugün bakıyoruz Angele Merkel bugün de cep telefonuyla tam 75 yıl önce cep telefonuyla Nese. Ünlü babalar hafta sonu Güzel Havayı Fırsat Bildi ee, ve Pazar Babaları diye şey var, fotoğraflar var burada. Emir'di ee, birbirlerine girdi <gülüyor> diğer babalarla. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyemedikleri için birbirlerine girdi derken o. Ee, Valla bugün fotoğraf köşesini açtık gibi geldi bana. Kim, hangi çocuklar, hangi babalar var? Ne fotoğraflar var? Mesela ne Halit, baba, Halit Ergenç. Halit Ergenç'in Melek Yavrusu'nun adı... Kocaman olmuş Ali. Ali, evet. Böyle almış omzuna. Ondan sonra bakıyorum. Ee, Yılmaz Erdoğan ve... Ee, Oğlu Rodin. Rodin, Rodin, onun fotoğrafı var. Ondan sonra bu kim? Burak Kut. Burak, Burak Kut'un, Burak, oğlu, Burak Kutun mu var? oğlu mu var? Demiş. Burak Kut'un da oğlu varmış. Oğlu değil kızı var. <gülüyor> He, tamam. Adem, Adem Bucak. Burak Kut'un da mı kızı var? Nereden kızı var? Ne zaman oğlu bebeto diye? Cansel yeni de biliyorsun. Ol Cansel yeni kim ya? Burak Kut'un eşisi. Işte. Şimdi ama Bilmediğim sen haberleri diye... arka arkaya Onu ben, veriyorsun. O... Adam daha birine adapte olamadan çatır. Abi, abi. biz size Burak'la haber veremedik kusura <gülüyor> bakmayın. Yani çağıramadık da çok çok ani oldu. Size bu vesileyle Ben bu Halit Ergenç, Yılmaz Erdoğan falan Ondan yani biraz <gülüyor> Bu haberi alıştı bu Sırf bu haberi vermek malzeme, için bize Malzeme yani. olsun, dolga olsun yani tek, diye kullandık Esas izliyorum. Burak Kut Yer Gök Aşk orada oynamaya kimseyi tanımıyorum Sadece Yer Gök Aşktakileri tanıyorum Senin niye fotoğrafın yok Ege ya Ben özleniyorum böyle babalar, valla, çocuklar Pazar falan, falan diye Keşke biz de çekseydik de Vallahi konuşsaydık Valla çektiler hakikaten bizim fotoğraflarımızı Fotoğraflarımızı Selin'le hmm, Selin'le Alin'le Dükkanda falan çıktı çıkar onlar yani. Dükkanda bir panomuz olsa ya bizden haberlerdi. <gülüyor> faturayı unutma <gülüyor> mesela alışverişsiz mesela endivyen ne kadar güzel bir şey <gülüyor> endivyen mi? Hem gelenler de görsün ne alıyoruz ne ediyoruz falan diye dertlerimiz belli olsun yani <gülüyor> orada endivyen alınacak <gülüyor> bakımda <tab> bugün <gülüyor> <gülüyor> resmini koyacağız <mesela. gülüyor> ay çok güzelmiş Hadi bak saati bakalım. bitiriyor muyuz yoksa kötü bir haberle bitireceğim ben? Aman. Hadi kötü haberle bitirelim Hadi sonra toplayacak vaktimiz. Almanya'nın başkenti Berlin'deki e, pire sirki var. Yani pire sirki derken... E, Yunanistan'dan gelen. Pire... Hayır canım. Ne? Yani pirelerden oluşan bir sirk var. Adam Cays pirelerle işlerini görüyor. Göstere ekibi var pirelerden oluşan. Allah Allah. 300 tane piresi vardı. Neydi Kaka pire haber şov böyle çıkan? Pire Ferhat. Pire Ferhat. Teşekkürler. Teşekkür, Kafamda kalacaktı da ondan. Başka söyleyeceğim Neyse, bir şey. Neyse dondurucu soğuklar maalesef bu sirki de vurdu. Pirelerini vurdu mu? Vurdu. Ne olmuş? Ee, Berlin Pire Sirki Müdürü Robert ilk kez 300 piresinin tamamını aynı anda kaybettiğini söyledi. <gülüyor> Hayda. Onlar kaybolmamıştır ya. Kaybolmamış zaten. Onlar bir yere gitmişler. Kaybolma değil Oktay'cığım. Ne? Sizleri ömür. <gülüyor> hayır <gülüyor> gaiti yani acı Ama hırsından o da belli soğuk Hadi olacak. Ya. Ne olacak yani en azından bir, bir şey örtemen Bir ki. tane kavanozu al, koy kaloriferin üstüne. Bir kışı geçirsin, bir hafta, iki hafta o falan. Adam şey etki sera sera etkisi diyorum ya. Sera etkisi. Abicim şöyle bir şey var bu ya pireler. Ben, yani gösteri yaptır mı o soğukta? Hayret bir şey ya. Bu pirelerin gösterisi hep evet. beraber yaptığı zaman görünüyor değil mi? Evet 300'ü bir araya yok canım var böyle küçük küçük şeyler takmışlar bir şeyler böyle falanlar pireye. filanlar pirelere Ne kadar küçük bir şey takabilirsin pireye ne takmış Baya küçük ya. bir şey. <gülüyor> küçük altın takmışlar Demek ki vallahi helal olsun bunlar iyi örgüt, örgütlenen pirelermiş yani Toplu mı Hep beraber öl ölelim Ne diyorsun Oktay bunun altında diyorsun kesin diyorsun bir şey mi var diyorsun ne diyorsun <gülüyor> Valla güzelmiş diyorum yani. 300 Ama tabii adama yazık oldu Nasıl onları eğitmişici var ya onları? Şu anda, çok, şu anda çok üzüldüm. Zaten gerçekten. pirinin ömrü ne kadar olabilir ki? Pirinin ömrü... Lak lakla geçer. Abi bizim acil reklama girmemiz lazım. Evet ya. güzel kusam onu söylememiz zıp lazım. Zıp zıpla zıp zıpla <gülüyor> lak lakla değil. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sabahlar, Radyo Tülesiniz Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Good morning isteyerek elçiliklerden bizi dinleyenlere de bir merhaba diyelim bu yeni saatin başına. Buyursunlar efendim. Dün neler, ne şakalar yapıldı, ne espriler yapıldı. Baktınız mı bugün gazetelerin? Hiç bizim programda yaptığımız şakalar, hiç, hiç gazetelerde yok. Hiç, Twitter'ın yaptığı espriler var. Ne yapmış Twitter? Ne, ne var? Valla yapmış? ben de öyle şey görmedim. Ee, yani ne var? Twitter'dan, e Twitter yönetimi artık seslerlerin tariflerin parayla kullanılacağını açıklamış. Aylık 5 dolar ödeme karşılığında paketi satın alan kullanıcılar sesler kullanabilecekler. Ben zaten sesler kullanıyorum Yeni uygulamanın adı Twitter. Twitter dediğimiz yani hepsinin sessizlerinin, at sessizlerinin atıldığını düşün. Öyle o şekilde olarak duyuran site ses tarifleri ekleyerek daha verimli iletişime geçilebileceği En son mesajı bana bir mesaj attı. Ben orada şey yapamadım. Anlayamadım ne yazdığını. Yaşlanmış işte onu gösterdin. Bana onu gösterdin. CNM yaz istersen faiz. Yazıyorum bir dakika. Hakikaten ben anlamadım. Sonra Alişan var diyelim ona gösterdim. O hemen çözdü. CNM MSGLSN MSG, LSN GLB SNR KNSRZ KNSRZ Bu söylediğim şekliyle ayrı ayrı. Evet. Çabuk. Canım meşgulsün galiba sonra konuşuruz. Vallahi bravo Fahir ya. Bak adamın içinde hala genç kız yaşıyor. Yani. Ben de mesaj yazarken hep bu genç kıza inanıyordum. Ama bu mesajı okuyamadığım için birden öldüğünü fark ettim o genç kızın. Ne ara öldü onu da bilmem. Birbirinizle siz canımla mı konuşuyorsunuz? Canım benim. Yo bir önceki bak mesajı hiç öyle değil. Dostlukları için teşekkür ederim yazmış. <gülüyor> bir önceki mesajında hiç öyle canım falan yok. Mesela, Ondan sonra bak birbirimize yazdığımız mesajlar okuyacaksa benim de okuyacaklarım var burada. Mesela bak bir önceki. Biberli salçalı olsun. Büyük ihtimalle bir öncekiyle alakalı bu. Yani... Vakfı Kebir Tereyağı yazmış bir mesajından. Neler neler. Bunlar hep satır satır mesajlar. Sen niye bakıyorsun Ege? O da bakıyor ben işte. Ben de mesajları. Mesajları. Ne oldu? Bakıyor. Şu anda Ege online. Bu arada benim <gülüyor> telefonda öyle görünüyor. Çıkartmayın bana telefonu çocuklar. Bana Fire'in mesajı. Aynen abi. Okuyayım <gülüyor> <gülüyor> mesajı. Şöyle söyleyeyim hiç basam kalmadı. <gülüyor> O arada evdeyim evdeki masalardan bahsediyorum neyse güzelmiş bir gün bunu yapalım ya evet nasıl ya, nasıl kısa var ne atılan mesajlar bir olsun. de bu bizim telefonlarımızda evet o suratlar Muratlar var ya sarı evet ne deniyor onların bir... sarı surat <gülüyor> sarı surat soluk beyiniz ne ne bileyim <gülüyor> surat ince bacak kalın ben <gülüyor> Ha şey diyorsun. O gülen suratlar, ağlayan suratlar bir Hiç tane şey yapar. Öyle bir şeyler var mı bizim telefonlarımızda? Bizde yok. Ben de var. Ha bizim derken faiz. Biz senle ben evet, zaten doğru. biz. Sen de var mıydı? Ben de var. Sen, sen ha bir sen roket olayım. gönderip duruyorsun bizi saçma sapan. <gülüyor> <gülüyor> roket demiyorum ben. Değiş, tamam canım o... <gülüyor> normal suratlı. Ben surattan artık suratın bin türlüsü var. Her türlü ifade var. Mesela, Mesela şey var mı? Başkalarının eli Gönderelim onu. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şu var mı? Kızgın mı? Hayır. Duman çıkıyor. Bu bak yaptım. Senin Bu. sakalından bütün ifadelerin aynı Brüç ya. ya. Brüç ya. <gülüyor> <gülüyor> Brüç together. <Türkiye'dir. gülüyor> yani arada veremiyoruz. <gülüyor> Neyse dur ya. Ben... Youtube devam edeceğiz. <gülüyor> YouTube. Ondan sonra bak neler neler. Denizli'de Ben veriyorum ben ne Ben veriyorum haber veriyorum 5 liraların YouTube'una esprilerini veriyordu i̇şte ha, Yeni öyle öyle. haberlerini Sen, veriyorum ha, pardon, pardon, Denizli'de yerel yayın yapan Denizli Gündem Gazetesi 1 Nisan şakası yaparak Vali Abdülkadir Demir'i istifa ettirdi Haberde sayın valimizden Şakamız için özür dileriz Aferin <gülüyor> <dendi biri. gülüyor> Ha, haberin içinde ne demişler? Bugün değil yani. E, tam bizim şey işte, tam bizim tarzımızda şakala şaka demişler. <gülüyor> Bitmeden. Ama koca valiye şakala şaka diyemeyecekleri için. <gülüyor> Bence çok güzel şey. İkisi daha iyi bir gün açmak. Ben miyim? Valideyiz ifade yapalım. Ama çocuklar halde. Hepini yapalım. Valideyimiz hoşçakal anlayan bir kişi. Sonunda şöyle bir şey. O zaman son tutu düşme kaydı ile bu şakayı yapabiliriz. Valide gül Allah gül herhalde. Vallahi gül Allah gül. Makamından yuvarlanmış. Sonra uh, Sky Sp uh, Sports da şey yapmış. Uh, Burak Yılmaz da Sabri Sarıoğlu'nun 23 milyon pound karşılığı Barcelona ve Real Madrid'e. Niye poundla geçiyorlar onu da anlamadım da. Pan, pan, pan Bilmiyorum olsun. da bu şakaya bozulmuş Olabilirler mi ya ne, ne var yani gidemez mi yani <gülüyor> Sabri çok bozulmuş ters, ters bir şaka olmuş Sabri çok bozulmuş Ondan sonra bu altyazılarla falan geçirmiş. Espriler şakalar işte ya. Ee, neler neler. Google, Google Onlar hemen bir sonraki altyazıda söylemişler mi? Neyde? Altyazı... Şakamız Şakamızdan ol... dolayı Sabri ve Burak'tan özür dileriz. Öyle bir şey söylememişler. <gülüyor> bir gün sonra mı açıklanmış? Onlar da validen özür dilemişler. Ne olur ne olmaz diyor Bugün gelen bir haber var. Şaka değil. 5 liraların e, rengi değişiyor. Aa, 5, Aa 5 ama 5 biraz geç bile kaldılar onda. Niye? Yani eski mi kaçıyor? 50 ile karışacak bir renk seçilir. Boyun. Bir de ikisi de hani 10 lirayla 50 lira aynı renk olsa gene aynı. Kurban olayım boyundan da mı anlamıyorsun? Olsun canım yani sen şöyle bir baktığın zaman 5 ile 50 arasında somut fark olması lazım. Çok daha ne? Nasıl fuşya bir şey mi istiyorsun? Bu arada ben eski cüzdanımı buldum? Ben bir para biriktirmeye başlamıştım. Tam bu YTL'ye geçildiği zamanda. İlk 100 liralar var ya yeni. Evet. Yani o kadar büyükmüş ki. Cüzdanın içinde mi kalmış? Yok ben orada yani eski bir cüzdanı para biriktirme şeyi yapmıştım da. Eski 100 lira ve eski, eski lira, lira. çıktı mı oradan? Yani ben Çıktım. anlamadım nasıl bulduğunu. para özellikle de saklamıştım yer... da unutmuştum yani sakladığı. Ondan sonra. E ne oldu şimdi o 100 lira şey tedaviyle kalktı mı? Eski şeyler vardır ya eski Fransız filmleri oynardı. <Gülüyor> çarşaf çarşaf Çarşaf paralar. gibi para onun gibi bir şeymiş yani 100 lira. Ha. Ne kadar? 21 <Gülüyor> lira. Bu <gülüyor> işleyimi böyle bitirmek istedim. <gülüyor> ne kadar güzel. Ne kadar küçülmüş senin. E ne oldu şimdi o para ben anlamadım ya. O para şimdi kullanamıyor mi? musun şimdi o parayı? Oktay sırf şu laf paralar da çok küçüldü diyebilmek için bu hikayeyi anlatmadım. anlattı. Anısını anlattı adam. 5 liralık banknotların hakim rengi mor olarak değiştiriliyormuş. Ooo mor Aa, da bir süper. renkli sonuçta. Ama bir dakika 200 liralar... Tam can şenliği ya. Valla 200 liralarda o, o tip bir şey değil miydi? Morluk değil çok miydi? Çok az 200 var zaten ya. Nasıl çok az 200 hop. <gülüyor> hop. <gülüyor> Yeni banknotlar 8 Nisan'da tedavili çıkıyor. Yokta iki tane hop geldi de senden hop diye bir şey gelmedi bakıyorum. Gelecek şimdi dur. Şimdi dur <gülüyor> ya bak. Ya o da çok garip bir şey tabii. İmzalar ki. değişiyor. Aa, tabi üzerindeki imzalar. Yetkililerin imzaları. Evet ondan sonra sadece şey değil ikinci tertip 250 ve 5 liralık banknotlar 8 Nisan'da tedavüle çıkıyor. Sadece İyi. 5 liralık basılacak. 250 basınacak. liralık mı? Ha, 250, ve 50. 50 ve 5 liralık. Evet. Hı hı. Onlar onlar sabit. 5 liralar renk değiştiriyor. Biraz 20 lira fazlası var değil mi piyasada? Piyasadaki 20'lik fazlası çok sevdiğinizler. O 20'likleri herkes bir şey olsun herkes bir 20'liklerinden kurtulmak istiyor. Biz kasaya şöyle bir bakınca 100 e, sonuna o, doğru o bölüm biraz kabarık oluyor. Her zaman 20 liraların fazla olduğunu fark ediyoruz ya. Yani. Ondan sonra renk değişimi dışında 5 liralarda boyutlarda da ee, Bir oynama mı var? Ön ve arka yüz ile genel nitelik ve görünümleri bakımından Bir değişiklik var mı? Ted Abid'deki banknotlarla aynı olacak. Aynısı demiş. <gülüyor> <gülüyor> Niye aynısı harbiden. demiyordu o kadar da uzatıyor? Ne bileyim öyle. Renkle şey yani, yani. aynı. Tipe aynı. Tipi rengi değişecek. Ee, rengi değişecek yani. Ay, çok heyecanlıyım ya. Hı -hı. Ne geliyorum. zaman gelecek acaba ilk elime? İşte Nisan'ın ilk haftası geliyor. 8 Nisan 10 Nisan'da gelir. 10 Nisan'da ilk eline ulaşır. Bürge'ye sabır diliyorum. Çünkü o heyecanımı paylaşacak kimsen yok hayatımda. E, Bu galda daşlı gala şarkısı Azeri türküsünü. Bakayım gala. Gala ne demek? Kale herhalde. Bu gala daşlı gala. Cinguldayı bağış. Cingulda ne demek o zaman? Bilmiyorum bunu. Cingullu mu? Cingullu aslanım. Ama bence yok Azeri değildir diye tahmin ediyorum. Oktay sen de fikirlerini açık fikirler adlı köşemize hoş geldiniz. Açık fikirler, serbest konuşmalar adlı evet. köşemiz. Ben bu sabah onu şarkıyı söyleyerek kahvaltı hazırladım. Bir rahatsızlık verdi herkese de bir taraftan da böyle bir danslar Ezeriz falan bu. yaparak şey yaptım. Ve nedense Azerilerin sabahları çok neşeli insanlar olduğunda <gülüyor> inandım o şarkı yüzünden. Evet ya Azeri şarkısı. Azeri şarkısı, şarkısı, şarkısı tabii canım tamam. Değil Kızılgül Gül olmayaydı sararıp solmayaydı. Bir ayrılık bir ölüm hiçbiri olmayaydı. Dağlarına cel düşende, de, bülbüle ne? gam düşende. Orasını Bak, söylüyorum karşı ben oh, bedenden oynar, yanıma, yanıma sen düşende. Düşen. Sabir Mirzaev'e aitmiş Mirzaev. sözleri. Sözler Sabir Mirza'ya. Sabir Mirza'ya. Azeri, Azeri Türk Çok küçük Türk Türkçü. Netleşti. Tamam. Onu çalalım o zaman Ege'cim. Adı ne? Bu gala taşlı gala. Bu gala taşlı gala. Bu gala taşlı. Kale anlamında değil mi? Gala. Gala. Hmm. Yoksa son dört gala. Son 4 artı 1 taşlı galam Galam Kapat kapat kapat, kapat, mı? kapat Bakayım İngilizcesini yazmışlar buraya Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler 9.27 oldu saatimiz bu güzel salı sabahında Sürpriz bir konuğumuz var stüdyomuzda Erhan Konuk bizimle birlikte Erhan abi hoş geldin Hoş bulduk İlk defa biz sizi modern sabahlarda ağırlıyoruz. Evet. Hoş geldiniz. Daha önce hep TRT'de karşılaşıyorduk, sohbetler Aynen. ediyorduk. Bu sabah burada sohbet edeceğiz. 30 Sanat Festivali'nin 14.sü. 30 Sanat 14 devam ediyor. Festivalin en görkemli konserlerinden bir tanesi de her zamanki gibi Ankaralı Müzisyenler. Ankara Müzisyenleri Gecesi olacak. Emran Halacı'nın e, davulunun başında olduğu ve Ankara'nın bütün namlı müzisyenlerini aynı sahneyi paylaştığı 50 yılın güzel rock şarkılarını çalındığı bir gece ve e, Erhan Konuk bu gecenin sunucusu. Hiç böyle dudaklarımı falan sıkmadan... Dişlerimi sıkmadan söylüyorum. Rahatlıkla söylüyorum. <gülüyor> yani ben geçen seneki sunucuları hatırlıyorum da. Çok mu iyiydi? Yani, üç kişilerdi ben Üç kişilerdi. Ben. Nasıl oldu da yani neden bu noktaya geldi? Bir de Erhan abinin ağzından dinleyelim dedik. Sana nasıl geldi <gülüyor> Erhan abi teklif? Şimdi Bunlar teklif, beceremiyorlar diye açık mı söylediler? bana gelmedi. Ben yarattım teklifi. Arkadaşların dedim. ...durumu pek şey değildi... ...geçen seneden uzaktan izledim... ...sen var mıydın, <gülüyor> Sen var mıydın abi salonda... ...yoktum, yoktum. yok <gülüyor> ...işin şaka tarafı... Ee, ...böyle bir... E gelişme olunca e, Emrah Bey vasıtasıyla e, yani diyorsunuz ki Emrah Bey geldi size. Yok ya. Emrah Bey gelmedi ama Bey Net isim Bey... vermeyecek Bey. Hiçbir <gülüyor> <anladım. Yok. Yok. gülüyor> Nihal sağ olsun. Ha Nihal geldi. Evet Nihal. İşte. bana tekrar. hep o kadının başının altından çıkıyor <gülüyor> dedim ben size. Bunlar beceremiyor diye bir cümle açık açık söylendi mi yoksa? Yok yok öyle bir şey yok sadece renk katması adına bir değişiklik. Hı. Biz öyle yani. biz ah, diyoruz? Yani. Yok biz siz yani. renk katmışsınız başka bir renk aradılar. <gülüyor> Var. Hayır öyle olsaydı. Sa saçsız bir renk aradılar. Abi, sen şimdi çok naif yorum yapıyorsun da öyle olsaydı yani hep beraber sunardık. <gülüyor> yani, hani, bunlar olsun mu artık? <gülüyor> Birde renk olsun seninle <gülüyor> beraber. Sen iyi niyetli olduğun için yani öyle yorum yapıyorsun da. Ki. Yani bilmiyorum. Çünkü biz bundan önce sunduğumuzda e, böyle araya birkaç yıl koydular. Biz ağladık falan bağırdık. Evet, Tehditler bir şeyler bir yer falan. İlk geçen sene ondan önce de sunduk. Ondan an. sonra bu şey halıcı yazılım evinin teknokar'da işte benzin döktük falan bir, bir şey bir, <gülüyor> bir daha sunduk. <gülüyor> evet. Ondan sonra artık tekliflerimiz de bir şey olmuyor. Ağlamalarımız da mı fayda etmiyor? Erhan abi ne zaman şimdi konser? Hemen onun ayrıntılarını ee, konuşalım. Çünkü ona göre ayında... bidon benzinleri alıp geleceksiniz. <gülüyor> 4 Nisan'da Ottak Kültür ve Kongre Merkezi'nde olacak. Hı hı. Akşam 8.30'da. Ve e, özür dilerim 20'de e, yani saat 8'de ve e, gerçekten renkli bir e, kadrosu var. Renkli kadronun tabii en renkli ismi bence. E, yıllardır sanat aşığı olarak ve yıllardır müziğe özellikle rak müziğine verdiği destekle böyle bir e, festivalin etkinlik haline dönüşüp e, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Sayın Emrehan Alıcı. Evet gerçekten evet. 50 yılın şarkıları diye o türünün 50. Evet. yılında ilk defa evet. adıma atmıştır evet. Ama ilgi o gecenin coşkusu. Daha Hı -hı. devam etmesini sağladı. Gerçekten öyle. Çünkü e, baktığınız zaman e, çok geniş bir e, repertuar var içinde. Evet. Ve geniş bir e, katılımcı e, listesi var. E, Emran Bey hepsinde bildiğim kadarıyla e, sahne de olacak. Az önce sizin de söylediğiniz gibi davulda. Doğru, Ve... Orayı hiçbir yere kaptırmıyor. Biz yıllardır ama... gözlemleme yani gerçekten... imkanları sahibiz. Bir oturuyor o davulun başına. <gülüyor> başına yarım saat öncesinden oturuyor. Gitarlarda insanlar değişiyor, solistler değişiyor, onlar gidiyorlar. sunucular da, sunucular sunucular da değişiyor. Sunucular da değişiyor. Emrah Bey da. maalesef yani nasıl bir o koltuk sevdalısı derdi. Siyasetin etkisi. Siyasetin mesela. etkisi. Ben de başka bir şey yoramıyorum yani. Çünkü ben e, Ya hiç, öyle, hiç öyle bir şey yok. Yani şimdi tamam. milletvekili olmadan önce değişiyordu yani. Evet daha önceki dönemde. Öyle... Hadi biraz da sen ama ne zaman siyasete girdi o koltuk şeyi başladı. Şimdi sunu... Makam daha doğrusu davul makamı. Sunuculuğu tamam bizden alınmış olabilir. Kiminini aldığını ben burada söylemek istemiyorum ama. <gülüyor> Sunuculuk bizden alınmış olabilir ama Emrah Bey bunları duysaydı çok üzülürdü. Çok, çok üzülürdü. Yani çünkü o, öyle o bir bu. şey öyle bir şey olmadığını yani bizim... bizi arkaya çekip bağırarak anlatmıştı biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani geçen sene bayağı bir azarlayarak anlatmıştı sahne de böyle şeyler. Yok yok öyle, öyle bir şey de yapmamıştı. Gerçi tabii telefon hattımız çık Yani açık. her zamandır burada Her <gülüyor> zaman <gülüyor> bağlanabilir Han Bey. Sonuç olarak bu iddialara karşılık olarak vermek için. Söz hakkı. Söz hakkı. Her zaman bizim mikrofonlarımız açık. Bu bu repertuar bu... nasıl Erhan abi bu sene? Repertuar e, valla e, gördüğüm kadarıyla e, Queen'den Jeff Becke, Mark Stern'den Pink Floyd'a e, çok geniş bir e, yelpazede. E, bildiğim kadarıyla klasik eserleri de mesela Vivaldi'nin ee, yine e, Summer Presto'sunu mesela Hı -hı. E, biliyorsunuz onun dört mevsimi çok meşhurdur. O dört mevsimden de yine özellikle rockerların yaptığı bir düzenlemedir. Genellikle hard rock ve heavy metal dünyasının 80'li ve 90'lı yılların ilk yarısında gerçekleştirdiği ve işin e, rock ve metal tarafının daha sevimli daha geniş kitlelere ulaşabilmesini de amaçlayan özellikle Hı -hı. İsveçli gitar sihirbazı Yingu J. Malmsteen'in mesela Ankara konserinde Hı -hı. de izlemiştim kendisini. Evet. Ve diğer rock gruplarının ya da rock gitaristlerinin, müzisyenlerinin, solistlerinin tercihleridir. Klasik müzik eserleri. Onlardan bir tanesini de burada görebiliyoruz. Kim çalacak biliyor musunuz? Ee, hemen sizle paylaşayım. Ee, Muzaffer Nezihi Egelioğlu ee, ve e, Özgür Abak, Çağan Çetin Gürek, Muzaffer Nezihi Egeleoğlu, Emrah Alıcı. Ben e, normalde böyle şu anda önümde e, bir e, tabi telefon marifetiyle bunu sizlere iletiyorum. <gülüyor> normalde bu tarz şeyler benim elime yeni geldi. Ezberimde olur <gülüyor> ama ezberleyecek zaman olmadı. E, görebildiğim kadarıyla ben çünkü irticayla kafadan konuşmayı çok seven birisiyim. Genellikle de programlarda da öyle konuşurum. Onu, evet, onu, onu biliyoruz. Hem radyoda hem televizyonda. Ama zaten bu konserlerin artık e, sanatçıları değişenler oluyor tabi. O sene programı uygun olan olmayanlar değişiyor ama e, izleyenleri dahil sabitlendi gibi. Değil mi? Yani oraya gelen Biraz, izleyiciler de, evet. sanatseverler de artık bu isimleri e, belki de Sürekli değişen sunuculardan Daha çok <gülüyor> daha, daha iyi biliyor Sanatseverler O yüzden de e, o gün programı uyan Herkes de bu konserlere Nasıl sunucu olarak bizler çok istekli gönüllüysek Erhan abi aynen. keza de öyle aynen ee, sanatçılar da aynen. koşa koşa geliyor yani şöyle bir kısmı da var müzisyenler için normalde hani bu tarz müziği böyle güzel salonlarda icra etme şansı bulamıyor bu çok değerli müzisyenler hakikaten de işte böyle barlarda rock barlarda çalabildikleri şarkılar ki Hı. o çaldıkları şarkıların büyük kısmı da çok ticari şarkılar olmadığından barlarda çalmayı bile tercih evet. Hani içki içen adam işte keyif için gelmiş adam bunu dinlemez falan diye düşündükleri şeyler Burada tam bir konser atmosferinde hem de harika bir ses düzeniyle geniş geniş böyle işte kimsenin kolu diğerine çarpmadan icra etme şansını buluyorlar. Dinleyicilerin de bu şarkıları kolay kolay canlı dinleme şansı yok. Yani nerede dinleyeceksin Jeff Beck Ankara'da? Şöyle bir düşüneyim bakayım dinleyemezsiniz efendim. Dinleyemezsiniz efendim. Şimdi e, repertuarı konuşuyoruz. Bu arada telefonlarımız açık. Açık. Evet. Bir kez daha söyleyelim. Her, her, her konuya sorular varsa. <gülüyor> e, onun dışında festivalle ilgili. Zaten daha önce festivalden bahsetmiştik de bu konser özelinde... Ee, sadece sunuculuğun bizde olmadığı konusunda uzun uzun konuşmuştuk ee, ben buradan yani 30 sanat festivalinde değil ama e, bizim üçümüzün bir organizasyonu var. Ee, Erhan abi burada ilk senle paylaşalım. Ankara Davulcuları diye bir gecemiz var bizim. 4 Nisan'da <gülüyor> 4 4 8.25'te. 25'te, 8 -25'te, <gülüyor> 8 -25'te bütün... şeyde buna ne derler ona? Otoparkta teşkil edelecek başka çok yakın bir mekanda. Aktü yani hani Kongre Merkezi'nin otoparkında <gülüyor> olacak. <gülüyor> Alternatif gece düzenliyoruz. Konserimizin ücretsiz olduğunda bir kere daha hatırlatalım <gülüyor> ve tabii ki otobur sonu yaradılar. <gülüyor> ücretsiz olmakla beraber ücretsiz evet, Bu arada şundan da bahsedeyim. Buyurun. aldığım bilgiye göre konser biletleri de çok çok azalmış. Hı -hı. gösterilen ilgi için de teşekkür ederiz. Çünkü e, gerçekten manevi ve e, bence e, çok yüce bir tarafı da var. Evet. Çünkü e, burs fonuna evet, e, o, fonu e, burs fonuna e, aktarılacak onun yararına düzenlenen bir etkinlik ve e, hakikaten insanların e, böyle bir şeye en azından hem müzik dinleyerek hem de e, gönüllerinden geçen e, işte oradaki parayı vererek de buna katılmaları önemli bir etkinlik. Bu arada şunu da hemen söyleyelim tabii ki bizler de bu işin sunu olarak ...bu işten en ufak bir maddi gelir... ...biliyoruz canım orası <gülüyor> yani. ...şimdi normalde... ...olmadan ya, bu iş... ...Erhan abinin şöyle bir şansı var... ...biz mesela her sene bunu sunduğumuzda... ...arabaları yeniliyorduk ama... <gülüyor> ...ortalama <gülüyor> arabalar... ...çünkü bizim aldığımız işe bölünüyor... ...siz bayağı... <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> ...araba alabileceksiniz... ki... ...cuma günü geliyor... ...ben önden almıştım... <gülüyor> ...çok güzel bir şey bu hakikaten de... Ee, ...bir telefonumuz varmış... ...günaydın efendim... Günaydınlar. Merhaba Emrah Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ee, nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Valla biz iyiyiz. Siz nasılsınız? <gülüyor> yani, keyfiniz yerinizde galiba. Fena değiliz yani. yani biraz can sıkıcı haberler oluyor falan filan. Moralimizi bozan bazı şeyler oluyor ama tabii. Hayat. Ama 4 Nisan'da konser var. O konser bizi neşelendirdi. Ee, ne güzel. Siz nasılsınız? Hayatlar... Biz de şu an artık son günlere girdik. Hı -hı. Ee, geçtiğimiz haftalar bütün gruplarla provalarımızı tamamladık. Şimdi yarın bir en son ses kontrolümüz olacak. 4 Disan'da da inşallah yine her sene olduğu gibi elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Her sene olduğu gibi tırnak içinde. <gülüyor> <gülüyor> bazı her sene olduğunu... Siz de çok yakından biliyorsunuz. Ee, ama bu sene ee, neden siz yoksunuz onu da çok merak ediyorum ben. Ya biz de merak ediyoruz. <gülüyor> <edelim. gülüyor> Vallahi nasıl nasıl? <gülüyor> Şu anda bunu kim biliyor? Yani Elhan abi bilmiyor. Emrah'ın beyin de haberi yok. <gülüyor> i̇şte neden o, kadın, kadar... o kadın Nihal adı geçen o Nihal adlı kadının hep onun marifetleri bu. <gülüyor> Yani yüzde doksan öyledir. <gülüyor> Rock dünyasında dönen kirli dolaplar yani bunlar. Benim hissettiğim yayında kim yoksa yüzde doksan onun şeyi oluyor, <gülüyor> e, etkisi oluyor. 5 bu, bu dakika son. çıksan ben değil mi sorumlu? Kesin tabii. abi 5 evet. dakikaya geçen 30 saniye yeter bize yani. Yüzde doksana ulaşmak. Emrah Bey merhaba günaydın Erhan. Ee, nasılsınız iyi misiniz Erhan Bey? Teşekkür ediyorum siz <gülüyor> nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, orada çok güzel bir sohbet e, oluyor. Ben de e, bir uzaktan katılıp e, hepinize merhaba demek istedim. Sağ olasınız. Ee, Siz... Ne kadar zamandır devam ediyor provalar? Ee, bizim provalar biliyorsunuz e, yaklaşık e, 7 artı 2-9 grup gibi bir kombinasyon olacak. Öyle olduğu için e, yaklaşık bir buçuk aydır e, çeşitli aralarla provalar devam ediyor. İşte haftada birkaç gün uygun zamanlarda hem mülçten arkadaşların hem benim uygun olduğumuz zamanları denk getiriyoruz. Evet. Ve neredeyse bir yıla yayılan bir etkinlik oluyor. Sizler de yakından biliyorsunuz önce grupların işte bir araya gelmesi, tespit edilmesi, çekimlerin, fotoğrafların, afişlerin hazırlanması, evet. provaların yapılması, daha sonra konser. Konserden sonra da her sene biliyorsunuz konserin görüntülerini ve ses kayıtlarını Partilerin yer aldığı bir DVD yapıyoruz. Sonra o DVD'leri dağıttığımız bir, e, bir araya geliş oluyor. Bir toplantı daha yapıyoruz. E, en son tabii siz gelmediniz. Belki o yüzden e, şu an yoksunuzdur diye de düşünebiliyorum. O partilere de gelmenizi bekliyoruz yani hepinizi. İşte, işte, abi esas after after oyunlar dedik. orada oluyor ya. Evet, evet. evet after esas party. bağlantılar falan orada yapılıyor yani. After hemen konserden sonra düzenlenen partimi. <Gülüyor> Hem konserden sonra yapıyoruz hem de konser bittikten sonra DVD'lerin hazırlanmasını takip ben onları da. Kendi Mangallı Parti'den bahsediyoruz. <gülüyor> Ama bize haber verilmedi Emrah yüzde, Bey. %5 falandır bence anlıyorsam. Yani %80 bu bir şeyler, kadınım. veriyorum tamam mı? Tamam peki çok teşekkür ederim. Emrah Bey kimler var müzisyenlerden bu sene? Kimlerle yaptınız provaları? Yeni e, sanatçılar var mı sahnede izleyeceğimiz? Valla Çoğunluğu gene geçmiş yıllarda da yer alan Ama zaman zaman bir nedenle Bir konserde bulunamayıp Diğerine giren arkadaşlar da oluyor evet. Bu sene özellikle Yeni diyebileceğim Bizim biliyorsunuz bir bilgisayarla Besli yarışmamız var evet, evet. En son geçen seneki bilgisayarla besli yarışmasında Birinci olan Evren Kalaycıoğlu vardı O Bu konserlerde ilk defa yer alıyor Gene çok genç arkadaşlarımızdan Tayfun Kara geçmiş sene vardı bu sene gene yer var onun ötesinde de e, bildiğimiz e, çok e, müzik dünyasına aşina olduğu isimler var işte Gülbüz Barlas Özgür Ablak Murat Bağcıoğlu Süleyman Bağcıoğlu Onur Aymergen klavye klavyede çok büyük bir yetenek e, olan Muzaffer Necih Egelioğlu e, gitarcı gene Levent Solakoğlu e, çok e, sayıda e, müzik arkadaşımız gene bu konserde yer alıp e, hem adına, müzik adına, rock severleri bir araya getirme adına, hem de Orta Teknik Üniversitesi'nin e, Burs Fonu yararına gene bir araya gelmiş olacağız. Repertuarda bir değişiklik var mı Emran Bey? Yani Artık e, seyirciler, daha doğrusu bu konserin takipçileri, az önce onu konuştuk, e, neredeyse sabit oldu ve ezbe, ezberebiliyorlar repertuarları. Yani daha doğrusu repertuardaki şarkıları. Onda bir değişiklik var mı? Bu olacak mesela e, sürpriz olarak falan diye. Sürprizle bozan, <gülüyor> bilmiyorum. Bizim şöyle bir şeyimiz var. Her konserde daha önce çalmadığımız bir parçayı evet. çalıyoruz. Aslında. 50 yıl rak konser diye başladık Ama 8 yıl geçti Yani 2 yıl sonra bunun adının herhalde 60 yılı konser olması gerekecek Doğru ee, Kim sunacak şimdi, acaba o zaman? Evet yani o da merak <gülüyor> bu konusu Şimdi parça bulmakta da zaman zaman zorlanmalar demeyelim ama Gönülden geçen bir parça oluyor Bazen bize internet yoluyla ulaşan dostlarımız arkadaşlarımız Şunu niye çalmıyorsunuz çalsanıza falan gibi istekler de oluyor Ama onlar eğer daha önceki bir konserde çalmışsak Arkadaşlarımız çalmıyor almamayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla yine bu seneki repertuarda daha önceki yıllarda çalmadığımız yeni parçalar içeriyor. Gene Pink Floyd'dan iki parçamız var. Wall'u hiç çalmamıştık. bol hmm. çalacağız. Queen'den Tire Your Mother Down var. Onu çalacağız. Steve Wonder daha önce hiç çalmamıştık. Kapanışı iki tane Steve Wonder parçasını arka arkaya meddi biçimde yaparak seslendireceğiz. Gene hmm. iki tane beste var. Bir tanesi Seda Bağcan'ın bestesi. E, daha doğrusu 3 tane beslesi var. Biri Sözlü Seda Bajan. Diğeri Muzaffer Neziye Egelioğlu'nun bir beslesi. bir de Levent Solakoğlu'nun beslesi. E, yani Röportajımız yine e, daha önce çalınmamış. E, o bizim açımızdan yeni sayılacak parçalardan oluşuyor. Peki çok heyecanla bekliyoruz. 4 Nisan'da olduğunu dinleyicilerimize hatırlatalım ve e, ellerini çabuk tutsunlar. Davetiyeler her zamanki gibi azalmış. E, hoşunuza gidiyor mu dev salonda çalmak bunu? Ya o kısmını hiç konuşmuyoruz. Siz e, müzisyen e, kimliğinizle karşımıza çıkıyorsunuz o konserlerde ama onun dışındaki e, aktiviteleriniz böyle çok sahnelerde değil. Böyle yılda sizin de iple çektiğiniz bir gün herhalde yani benim için de şüphesi çok anlamlı ve önemli bir gün ee, müziği seven dostlarımla bir araya olmak e, ve seyircilere e, performansla ilgili bir şeyler sunmaya çalışmak tabi çok heyecan verici e, ben de büyük bir e, merakla zevkle hevesle bekliyorum e, hem e, orada sizlere çok teşekkür ediyorum hem de e, bu sene e, bize sunucu yapacak olan sevgili Erhan Bey'e de çok çok teşekkürler ediyorum bütün e, dinleyicilerimizle iyi günler diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir reklamları dinleyelim. Hemen ardından da sohbetimize devam edelim. Radyo 2'de. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo 2 Burası Sabahlar'ın son dakikaları Sevgili dinleyiciler Erhan Konuk, bu sefer stüdyo konuğumuz bizimle birlikte. Ve 14. Otlu Sanat Festivali'nde Emrah Halıcı ve Ankara Müzisyenleri konserinin 4 Nisan'daki sunucusu. Biz şu müzik arasında orada dönen pislikleri gece çıkacak olayları anlattık. Hani yol yakınken dön Erhan abi biz yaktık kendimizi sen yaktın falan. Ama gönül adamı Erhan abi. Tamam vazgeçelim. Daha doğrusu ne derler? Vazife evet. adamı. Vazife adamı. Vazife adamı ben yapacağım dedi. Yani bir kere söz vermiş bulunduk yapacağım dedi. Otu Burs yararına olan bu konsere ben de destek vermek istiyorum dedi ve vazgeçiremedik sevgili müşteriler. <gülüyor> Biraz da sizi deneyeceğiz <gülüyor> ama vaktimiz kalmadı yani. <gülüyor> kalmadı, aynen. kalmadı. 4 Nisan en iyisi 4 Nisan da 4 Nisan akşam saat 20'de Otu Kültür Kongre Merkezi'nde hep beraber izlemeye gideceğiz o zaman biz de buradan dinleyicilerimize çağrı yapalım yani kalan biletleri alsınlar gitsinler orada dönen şeyleri bir de kendi gözleriyle görsünler biz, bize inanmıyorlarsa eğer bir kere bize şans versinler ne kadar gerçek olduğunu görmek için Zamanımız var mı az mı kaldı? Yok buyurun hemen dinliyoruz. Ee, ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Ee, siz e, gerçekten kaç yıl oldu bilmiyorum ama 10 yılın üzerinde de mutlaka daha fazla. Yo, 14 yıl oldu şey 15'e yaklaşıyorsunuz. Böyle bir e, sabah şovunu bu şekilde var etmek, devam etmek, 3 kişinin ortak e, enerjisiyle bunu sinerjiye e, dönüştürmek ve uyum içinde devam etmek başka projeleri TRT'de de birlikteydik. Orada da gördüm. Hmm. Birlikte yapabilmek gerçekten başarısıdır. Hepinize ayrı ayrı kutlarım. abi bunu senden duymak bizim için ayrı evet. bir, bir çok teşekkür Güzel, mutlu edici ederim. bir şey. Gerçekten insan Sizi gurur izleyerek duyuyor. büyümüş bir neslin hakikaten çok kıymetli olarak aldığı sözler bunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ, sağ, sağ olun. Çok, çok, çok, çok teşekkürler. Utandık. Teşekkürler. Şimdi son mahfi mahtub, mahfi evet. programı. Bütün yayının ifak solum sokmaya çalıştık. Are <gülüyor> Olmadı, Olur Yok bunlar gerçek e, düşünceler. Çok teşekkür Böyle bir şeye son. ihtiyacınız yoktur ama ben yine de bir e, bu işin içinden gelen ve bu işi hala yapmakta olan birisi olarak bunu söylemesem olmaz. Çünkü en büyük eksiklerimizden bir tanesi e, takdir duygusunu ve karşının doğru yaptığını karşıya iletememek ya da iletmemek. İletememekte masumiyet vardır da iletmemekte ben bir masumiyet kararım. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben çok teşekkür Sulucusu ederim. yaptığınız için de Sağ olun. tekrar şimdiden başarılar diliyoruz. Ben de Bu arada Konradan son bir ricamız diyorum. var. Orada şimdi sahne arkasında büyük bir piyanonun üstüne böyle şeyler koyular. Peynirli sandviçler o fix. O değişmedi. <gülüyor> Oradan bari üçer tane bize ayırsanız da biz. Adam başı üç tane mi? Vallahi Tabii geçen onlar... sene <gülüyor> ilgili oluyor, bir patatesli, bir de şeyli var. Neyle? Ispanaklı mıydı? Salamlı mı? <gülüyor> <Salanlı> var. Salamlı var. <gülüyor> Onlardan yani üçer tane dedi o yani. Peçeteye sarabildiğiniz kadar. Biz tamam. peçeteyi önceden verebiliriz. Bu 50'ye 50 peçetelerimiz var bizim. <gülüyor> Onlardan üç tane veririz. Tabii şaka. Birer tane istiyoruz. Birer tane. O istiyoruz. günün anısı olur. Bir tane yani. yeter. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha sevgili linçler. Yarın sabah yeniden evet. beraberiz. Güzel bir salı günü olsun hepiniz için. Hoşçakalın. Yeah. <laughs>